Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık radyoyuz. 95.0'dayız. Kalmışlığa güreşiyoruz. İyisin Didemciğim. İyiyim Keremcim, Sen de iyi görünüyorsun. İyi deniyorsun. haftalar diyeyim. Evet iyi görünüyorum değil mi? Gidin yeni gözlüklerimle. Daha doğrusu senin gözlüklerimle. <gülüyor> sevgili dinleyicilerimiz iyi haftalar diliyoruz. Bugünkü destekçimiz sevgili dostumuz Gülis Kaptan. Ona buradan bir selam da bizden. Evet. Selamlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım istersen. Kamusla Güreş aynı adlı Twitter adresimiz var. Ee, Instagram adresimiz var. Kamusla Güreş Gmail adresimiz de var. Ve podcast kanallarının hemen hemen hepsinde olduğumuzu tekrar altını çizelim isteyenler, dileyenler. Geçmiş programlarımıza buralardan, bu kanallardan ulaşabilirler. Efendime söyleyeyim. Yeni, bir... yeni kelimelerimiz var. Evet. Ama mutfakta ise hala sevgili dinleyicilerimiz. Biraz mutfak dışına çıkıyor azıcık. Evet. Çıkıyor da. Azıcık, azıcık sokağa da gidiyor. Ama ilintiyle. Doğru. Sokağa da gidiyor. Çeşmeye de gidiyor. <gülüyor> Çeşmeye gidiyor. Evet. <gülüyor> e, efendim. Yeni bir beş diş etli. Markete de gidiyor. <gülüyor> Evet bu beşli evet değil mi? Bir tane daha vardı. E, malumunuz bu yayın dönemi eşyalardan e, bahsetmeye başlamıştık. Fakat mutfak civarından uzaklaşamadık. Belli ki bu yayın dönemi e, böyle Öyle, devam edecek. gibi duruyor. Şimdi güğüm, ibrik, kavanoz, küp ve testi beşlisiyle ilgileneceğiz. İlgilenelim. Ee, Biraz bakalım bizde neler çağrıştırıyor. Aslında hani çoktan hepimizin bildiği üzere... Bu kelimelerle ilgili çalışmalar 3 aşağı 5 yukarı aynı galiba onun üzerine Biz, konuşmuştuk. Çok yaratıcı bir şey aklımıza gelmedi sanırım. Korkuyor Dinemciğim yaratıcı evet. olmadığı zaman. <gülüyor> evet. Açık radyoşunun dinleyicilerinden korktuğu için fazla da uzatmayalım. Hayır. <gülüyor> Kimseden korkmam. Evet. Ee, saygım var. Ee, böyle çok yaratıcı olmayan şeylerle Vakit kaybetmeyelim diyorum ama şimdi geçen yayınımızı dinleyemeyen e, dinleyicilerimiz için belki e, tekrarlamak gerekecek. Biz e, Semaver öyküsünden Sait Faim bahsetmiştik. E, geçen haftanın sözcüklerinden biri de Semaver'di. E, öyküde Semaver kadar güğüm de bir rol alıyordu. Simgesel hmm. bir anlamı vardı. E, güğümden geçen programda da... E, buna bağlı olarak bahsetmiştik ancak şimdi sözcüğümüz doğrudan güm. Evet. Ee, gene bir Sait Faik almış olalım. Benim aklıma Sait Faik geldi güm deyince senin aklına gelen bir şey güğüm var mı? Bir bar vardı. Çok takıldım. Halen de var Kadıköy'de. Güm <gülüyor> deyince bana o geliyor. Doğru evet. 2 2 taneydi hatta 1'e düştüler. Devam ediyorlar yolculuklarına. Orada çok vakit geçirdiğimi hatırlıyorum. Hatta kimin dostlar, arkadaşlar hep ben orada olduğumu bilerek hep oraya geldim. O zaman cep durmanlar o kadar da çok hakim değildi bizim işte bünyemizde diyeyim. Orası böyle ulaşım bir kanalıydı, yeriydı. Hmm, Başka, ibrik deyince akla senin biraz ilginç şeyler gibi yaptılar. Ya, ya şöyle benim e, babamın anlattığı bir e, hela ibriği hikayesi vardı da benim aklıma doğrudan o geldi. Eskiden şimdi artık e, tuvalette tuvalet bile denmiyor. lavabo deniyor biliyorsun. Çok, evet, evet. çok gülüyorum ya. Bana da Söylerken komik utanıyoruz. Komik geliyor ne hela de Helal dedi bir şey hiç kalmadı. Helal evet. E, fakat yaşlılar kullanırlar. E, bizim için helal neredeyse biraz daha sanki bir ayıp e, olumsuz söyleyişi gibi geliyor. Evet. Öyle değil aslında. Doğrudan tuvaletin karşılığı. O yüzden ben aynı eskilerin söylediği gibi helal diyeceğim. E, helalarda da ibrikler var. Su ibrikleri tarih için kullanılan. Evet. İşte e, adamın biri çok sıkışmış e, ama böyle yani son noktada artık altına yapacak falan. Son anda tuvalete yetişiyor. E, yani böyle ortak tuvalet olan bir tuvalete şehirde. kendine atıyor. Kapıyı kapatırken tam Açılıyor kapı ee, içerideki su ibriğini birine alıyor bir adam bir el başka bir ibrik koyuyor içeriye hmm. neyse bu artık son, son anda yapacağını yapıyor rahatlıyor temizleniyor çıkıyor ama çok sinirli ee, tuvalette görevli olan adama diyor ki ya sen diyor ne yaptın ya yani altına gidecektim neredeyse yani orada da ibrik var diyor o oranın ibriği değil diyor hmm. kardeşim diyor ne fark eder Bizim buradaki sebebi mevcudiyetimiz nedir diyor helal iblisi. <gülüyor> Benim aklım babamın bu anlatısı geldi. Kıramadım bilemedim ama. Tutkara <gülüyor> gibi olmuş ama güzel keyfiymiş. İbrik diye gittiği bir barda var mıydı Keremciğim? Yok. Yümcüydük <gülüyor> <gülüyor> biz gençliğimizde. Benim de aklıma ibrikleme takın yaltıklar da geliyor yani böyle. Ah tabi tabi. Böyle ibriklemece tuvalet helal ile birlikte takın yaltıklar. Malınlar. Saba, evet değil mi? Ee, sonra kavanoz Kavanozla ilgili daha çok hani benim işte hazırlık kelimesi. Değil mi? Böyle anne. Işte çoğu zaman turşu. Reçel. Işte kadınlar. Salça. Kışlık. Kışlık alışveriş. işte Pazar, pazar alışverişi. Hayatımızdaki bu hep böyle her daim bu aralar hep konuşuyoruz. Pahalıktan sonra sanırım kavanozlara bir geri dönüş süreci olabilir. Ayrıca kavanozlara Asıl. zam geldi diyeceksin zannettim, zam da geldi. Gelmişti. <gülüyor> gelmiş <gülüyor> evet, mi? Evet, gelmiş. Benim bir yakınım buradan sevgili Hatice Akçay'a bir selam göndereyim. Hayır kavanoz değil ama e, kavanozda böyle domestik şeyler çok yapan birisi yaz sonu böyle güzellemeleri, reçeller şeyleri de. Evet yani çok el ilgili mutfakla ilgili <gülüyor> şeyler, <gülüyor> salçalar. E, şu, şu an hatırlamıyorum fiyatı ama yani kavanozlar. Şu, şu kadar açıkmış e, markette dedi ben gerçekten çok fazla buldum çünkü tek kullanımlı ya onlar bir de kaç yani. tane alınıyor ee, o kavanoz kapakları da ayrıca alınıyor o da enteresan tabii evet. çünkü çok kaybolan hava, kaybolan aldırmayacak şey, gibi aldırmayacak. bir de evet, yani. iyi kapak olması lazım tabii biz buradan e, açık radyo'nun kavanozdaki yıldız programının yapımcısı sevgili arkadaşlarımıza da kavanoz demişken bir selam gönderelim Gö gönderelim efendim <gülüyor> selamlar saygılar sevgiler Testi deyince aklımıza ne tamam, geliyor? Ama küp deyince gelmiyor sırayla biliyorsunuz. benim pardon, obsesyonum adını, var ki. De. Adını, arada unutmuşuz zaman. Evet, küp, küp deyince aklıma hep benim zenginlik geliyor. Ya. Abi. Niye? Altın dolu küpler hmm. mi geliyor? Altına? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> benim 40 aramiler geliyor aklıma evet, bu. Orada da var altın hikayesi var Altın da var. Adam da saklıyor hatta içine. Evet, Değil mi? Evet. Efendim ben gene rahmetli babacımı çok andım. Nur içinde yazsın. Bir tükenme hikayesinden bahsederdim. Tükenmez diye bir şey var. Böyle meyvaları pestilleri üst üste bastırıyorsun. Biraz da şeker koyuyorsun üstüne, su koyuyorsun. E, bu e, şeyli musluklu olan küplere bastırırlarmış eskiden bunları e, tükenmez olmasının da e, adının sebebi şu çünkü e, suyu bittikçe üstüne su ekliyorsun tekrar o meyveler, pestiller, şekerler Hı. bitmiyor onların verdiği raiha ve tat tekrar ekleniyor tekrar ekleniyor tabii ki e, tadı çok azalıp e, bozulma başlayana kadar bir o geliyor aklıma yani e, bir de şey ben biliyordum öyle bir, bir şey öğrenmiş evet, oldum tükenmez... sayende <gülüyor> çok eski bir şey aslında ben de görmedim babamın anlatısıdır bu ee, bir de tabi Küpün malumunuz eş seslisi var geometrideki küp. Bu aldıkları ekle yazılışları değişiyor. Burada bir öğretmenlik yapayım bari. Yap canım. Yani bizim e, içerisine işte yağ konan, şeker konan, altın ve harami konan <gülüyor> küpün önüne... Sık sık değiller için altından. <gülüyor> evet, küpe koyarım haramileri <gülüyor> koyuyor musun <gülüyor> haramiler <gülüyor> bu arada yok paranın peşinde <gülüyor> diyelim haramilerin saltanatını saltanatını bozacağız niye demeyeceğim ya evet bozalım lütfen ya Peki. bozalım ee, Efendim bu e, içine e, yiyecek altın e, ya konan e, küpe sesli bir ek geldiğim zaman değişmiyor küpe olarak devam ediyor ya da küpe altın koydum cümlesi hmm. ama e, geometride olan B'ye dönüşüyor yani evet, küpü güzel evet. bir ayrıntı kübü prizmadan daha çok severim falan Belki gençlik <gülüyor> yaptın yine <gülüyor> nesi gençlik deyince de bu belki de hani hayatında duymuşlardır bu kelimeleri belki ama Ya bazen bazılarını... gözlerinin önünde canlanmayabilir. Şoğun. Canlandırdın sen ama Twitter'da. Ha, evet onu diyecektim <gülüyor> ben. Tam iyi dedin ya. Merak edenler Twitter genç dinleyicilerimize Baksınlar, görsünler. Neyin ne olduğunu bilsinler ve ben de böyle... Evet, neyin ne olduğunu da yazmadık ama biraz <gülüyor> kafan olursunlar diye biz iyice abartırmışız. Fakat ben e, öğretmenken e, bazen çok şaşırıyordum öğrencilerin bilmediği bazı sözcükleri. Yani bir kısmını çok doğal karşılıyordum. O artık ölmüş ve bitmiş bir e, sözcük ama metinde yer alıyor ama yani gününü de gerçekten bilmeyebilirler diye düşünüyorum. Evet, evet. Bence de bir, İbri'de bir olabilir. E, en yaygını ve kullanılan bir kanun herhalde bugün. Küçük belki. Testi var tabii bile. Evet. Testi hiç bahsetti. Testi deyince akla, toprak geliyor tabii yani. Evet. Bir Türk filmlerinde böyle testi taşıyan kadınlar Değil mi? Bazı ressamların resimlerinde vardır. Aa, doğru. Doğru yeğenler falan. Bir de Çeşmebaşı Balesuidi vardır. O ne demiş o efendim? İşte ismi Çe Çeşmebaşı Balesuidi. Bir bale Hı -hı. eseri. Yani Necil Kazım Aksis'in olabilir. Yalnız söylemeyeyim tamam, tamam. böyle Bir ee, Bir de hep böyle kızları Korktum o Çeşmebaşı'da. Korktuğum değil mi? Yine başında... atlıyorsun dinleyicilik sana. Aman... <gülüyor> Korkmuyorum. Evet, Saygı duyuyorum. <gülüyor> efendim e, Çeşmebaşı'nda Köyde özellikle kızı görme, beğenme hikayeleri çoktu. Ha, evet, evet. evet. Testi taşıyan, testinin içinde geçtiği türküler falan. Evet aslında ona bir bakabilirdik <gülüyor> ya. Ona bakmadık, bir tembellik yaptıklar. Testi geçen türküler vesaire güzel olabilir de. Bakarız. ikinci programa kayacak gibi bu aslında. Evet, bir bakalım. Bir bakalım. Efendim artık etimolojiye geçelim mi? Yoksa parçaya... Bence şarkı arası verelim. Verelim. İyi dinleyelim. Şarkımızı. Efendim e, parçamız beyaz kelebeklerden geliyor. Kavanoz dikli dünya. Açık radyodayız. 95.0'dayız. Kalmusla güreşiyoruz. Oynamayan kalmasın. E, havası <gülüyor> olmadı mı biraz Keremciğim? Biz de daim oynadık ya. <gülüyor> evet. Efendim. Yani, neşemiz e, bol olsun efendim ne diyelim. Evet ihtiyacımız var. Etimolojiyle devam ediyoruz. Kavanoz dipli dünyayı da biraz sonra açacağız çeşitli yaklaşımlarla az sonra diyelim. Güümle başlıyorum ben. İsmi Sekiyboğunun Türk dilinin etimolojik sözlüğünde geçen hafta da aslında bahsetmiştik semaver öyküsü bağlantısıyla Rumcadan geliyor aslında Grek kökenli. Kavukumion sözcüğü var. Küçük kazan ve su kabı manasına geliyor. Ee, bizim dilimize geçerken zaman içinde bir değişim geçiriyor. Ee, kukumi oluyor. Kukum, gugum oradan güğüm şeklinde gittikçe e, biraz yumuşayarak e, ve e, incelerek e, değişiyor. Bir de e, salipçi güğümü gibi diye bir e, kalıplaşmış kullanım var. E, salipçi güğümü gibi içten kaynamak nedir problemleri içine atmak görünüşte bir şey belli etmemek işte karşılık verebilmek için hatta fesatlık düşünmek gibi manalar taşıyor hmm. bunlar şimdi isnesi gibi oldu değil mi bugün de hani yumuşak yaydan ötürü galiba bana tam böyle has Türkçe bir kelime gibi geldi ama meğer Yunancaymış Hı -hı. E, farklı olarak işte e, Nisan yanda bu sözcük diyor e, Arapça aynı anlama gelen kumkuma sözcüğüyle Eşkükenlidir demiş. Bir de ek açıklama yapmış Nişanyan. Sözcüğün nihai kökeni bir Akdeniz veya Sami dilinde su kapağı susak olmalıdır demiş. Karşılığı da Latince işte kukurbita ve Latince kukumis, kukumeris de hıyar demekmiş efendim. Hmm, çok da benziyor zaten fonetik olarak. Birbirlerine evet. de geçmişler coğrafya olarak. Geçmiş İbriye onası. bakıyorum. Nişan Nişanyan ya? da bakıyorum. Nişanyan. İbrik Arapça BRK kökünden gelen uzun boyunlu sürahi sözcüğünden alıntıdır demiş. Bu sözcük orta farça yazılı örneği bulunmayan abrik su döken biçiminden alıntıdır. E, bu biçimde orta farça ab su yani ve orta farça rektan diye okunuyorsa derim akıtmak, dök, dökmek fiillerinin bileşiğidir demiş. Ek açıklam olarak da modern farça biçimi ise abrizmiş efendim. Hıh hmm, evet. Bende çok farklı değil sadece İsmet ismesekeyiboğlu Farsçadan Arapçaya geçtiğine e, söylüyor. Hı hı. E, bir de ibrikdar e, sözcüğünü de vermiş. İbrikçi manasına geliyor. Yani ibrik tutan, ibrikle ele su döken kimse eskiden evet. böyle görevi olan biri varmış. Aynen, evet, var böyle Osmanlı sarayında. Kabanoza geçiyorum. E, i̇smesekeyiboğlu İtalyancadan geliyor. Campano, e, campanas kullanımları var. E, Aynı zamanda tabii kulağa da çok yakın geliyor bu kampana yani çalınan çan küçük e, çanlara kampana denir ya küçük vazo manasına da geliyormuş. Şekilsel bir benzetiş e, söz konusu anladığım kadarıyla. E, Türkçe'ye İtalyan gemiciler aracılığıyla geçtiği bilgisi var e, İsmet Seke Eyüboğlu'nda. Grekçe'de de kaukos diye bir sözcük var. Ee, bu kavukos çanak demekmiş ama e, Eyüboğlu diyor ki bu kavukostan evrildiği bilgisi doğru değildir diyor. İşte bu dilcilerin yaklaşımları etimolojik olarak enteresan Pardon. oluyor. Nişanyanda Yunanca gavanos diye bir kelimeden bahsediyor. Küçük çömlek bardak sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük orta Yunanca gavathon veya gavatulos veya gavena yani çukur, kap, çanak bardak sözcüğünden türetilmiştir diyor. Ek bir açıklama olarak da bu sözcük diyor eski Yunanca kavata yani çanak sözcüğünden türetilmiş olabilir ancak bu kesin değildir efendim. Hmm. Sonunda o da kesin değildir demiş evet. ama. Evet ama İtalyancada ilgili de herhangi bir şey Ta, yok yani. Hayır yok evet. E, küpe bakayım hemen. E, küpte hem nişan yanında hem titsede bir şeyler var. Titsede topraktan yapılmış büyük kap eski Türkçeden geldiğinden bahsediyor. Burada küpleri devirmek işte çok şarap içmek anlamında hmm. bahsediyor. İşte küplerini doldurmak işte çok mal veya para biriktirmek kullanımdan bahsetmiş. Küp gibi sağır bunu duymuş muydu? Evet duydum e, fakat bununla ilgili biraz şey farklı kaynaklar ona dikkat ettim. Yani ben de deyimlere etimolojiden ziyade Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde e, baktım. Şimdi Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde küp gibi sağır yok. Hmm. sonra internetten bir tarama yaptığımda böyle belli bir sözlükte yok ama çeşitli yerlerde küp gibi sar karşıma çıkıyor. Burada hmm. da bayağı güvenli bir kaynak olan. Tabi titsi değil. İki aslında. hiç duymayan manasında. Evet. Ve benim büyüklerim de kullanırdı aslında. Hmm. Ama TDK'de yok. yana bakıyorum. Yine eski Türkçe küp, su veya şarap küpü sözcüğünden edilmiştir diyor. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen küp veya kum sözcüğüyle eş kökenlidir. Bu sözcük de Aramice, Suriyanice, Gough, özellikle yerine gömülen, yere gömülen affedersiniz. Yere gömülen küp, sarmıç sözcüğüyle eş kökenlidir. Bu sözcük de Akatça aynı anlama gelen Gubu sözcüğüyle eş kökenlidir demiş Nişanyan. Ek açıklama olarak Antik çağda ve muhtemelen daha önceki geç e, Bronz çağında geniş kültürel yayılım gösteren sözcüğün nihai kökeni muhtemelen bir Orta Doğu dilidir. Mesela Sanktisçe'de Kumba, Eski Yunanca'da Pumbe, Latince'de Kupa, Arapça Kup kelimeleri var karşılığı olarak. Bunlardan bahsetmişti Şanya. Hmm. Bu Orta Doğu demişken aslında ben de bu ele aldığımız Beşli'nin Beşinin de bayağı bir Orta Doğu coğrafyasına ait şeyler olduğunu, çok da batılı e, alet edevat olmadığını tabii ki bazı benzerleri var ama hı hı. diye düşünmüştüm. İsmet Seki Eyvah'ın da e, Farklı olan şu var. E, küpün yansıma bir sesi olduğundan bahsediyor Eyüboğlu. Hayvanların karşılıklı tostamasına da küp küpmek deniyormuş. bu hiç iptal duyuyorum. Evet. E, toprağın Ay. akmasına, kaymasına da e, aynı şekilde e, küp fiili kullanılıyormuş. Çok ilginç. Evet, bir de ikinci bir manası varmış. Kabarmak, şişmek manasında. Hmm. E, ve buradan türemiş birkaç sözcük vermiş İzmet Seki Eyüboğlu. Küpleme karında su toplanması, Allah Allah. küpüç kısa boylu tıknaz, küpüç küpüç <gülüyor> <gülüyor> küpül iri karınlı adam hmm. böyle. E, Testiye e, bak bakayım bir dem. Testi yine isme sekiyu boğulunda Latince'den geliyor demiş. E, testa toprak kap demekmiş. Ancak Andreas Tisse'ye baktığımda tarihi etimolojik Türkiye e, Türkçesi lügatine e, orada Farsça'daki <gülüyor> Dasti, Dest malum evvelce de çeşitli vesilelerle almıştık. Farsça el anlamına geliyor. <gülüyor> e, oradan türetilmiş bir sözcük olduğu söyleniyor. Farklı iki bilgi. Sende nasıl? Farsça'dan geldiğini söylüyor Nişayan. Dasti, el kapı. Özellikle elde taşınabilen toprak kap sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük işte Farsça, Dast, El sözcüğünden artı i ek ile türetilmiştir. Demiş. Tamam. Evet. Ee, Böylelikle. Yok. Daha var. Var mı? Var var. Ee, efendim e, Türk Dil Kurumu sözlüğü ve e, sende kubbe altı mı vardı? Evet. Kubbe altında güğüme bakayım ben o zaman. Bak canım. E, güğüm e, kubbe altında işte tek kulplu uzun boylu ağzı dar, içine su ve sulu şeyler konan kaba bakı kaba güm demmiş yani kupa altında sende ne var ya çok benzer yandan kulplu boynu uzun genellikle bakırdan su kabı tanımlaması var Türk Dil Kurumu sözlüğünde İbridi de su koymaya yarayan kulplu emzikli kap diye tanıtmışlar Gene evet. bu emzik olayı da yeni nesil için bebeklere verilen emzik dışında bir şey ifade edecek mi bilmiyorum ama e, yani e, Böyle ka kapaklı, kapatılabilen bir şey oluyor o anlamda kullanılan bir emzik söz konusu. Sende ne var İbrik'te? İbrik'te önce şu kalmıştı Türkiye'de Şemsettin Sami'nin sözlüğünde güüm var aslında. Orada bir açıklama işte heşebi, heşebi sert bir ufak ağaçtan bahsediyor ahşabı yani. Ben duymamıştım sen duydun bilmiyorum da. Ahşabın ismi mi bu? E, yok ağacın ismi. Haşebi. Haşebi yani ağacı, haşabı Hı? Hayır, hiç duymadım. Duymadım, evet tamam. Ee, ben de hayır, hayır derken itiraz itirazı. Hayır, hayır, hayır. Böyle Öyle bir şey olmaz. Ben bilmiyorsam yoktur. <gülüyor> Bu ağacın verdiği eriye benzer mavi mv de benmiş efendim. İbrikte farklı şeyler var kubu altında. İbrik kulağımı var. İşte Osmanlı Sarayı'nda ve konaklarda el yüz yıkama, abdest alma işleri için ibrikle su döken, leğen ve ibriklere bakmakla görevli olan Kimselere denilmiş efendim. Bu da iniş bir bilgi. İbriktar başı varmış aynı zamanda sarayda. Ha. Saraydaki ibriktarların da başıymış bu yani. Oo. Padişahın eline su döken iblikçiye ibriktar başı denilmiş. Tamam. Biz ibriktardan bahsetmiştik ismini zeki bu onda başı, başı var. da var. Başı da var Her görevin. Hı -hı. Bu tuvaletteki görevli de öyle kendine önem atfetmişti ya. Ben de kavanoza bakayım. Bak Cem. E i̇şte kavanoz hepimizin bildiği üzere içinde yiyecek, ilaç ve çeşitli işte e, maddeler falan az geniş. Enine nazaran boyu daha fazla olan çeşitli büyüklükte kapaklı cam kaplara kavanoz diyoruz efendim. Evet. Bende e, aynı tanım. Sadece plastik de eklenmiş, Plastik kavanoz var mı diye de bir düşündüm. Hiç gözümün önüne gelmedi ama tüptik kurumu e, plastik ve cam gibi maddelerden yapılmış demiş. Plastik kavanoz mu? Ha, şey belki hani böyle e, şeffaf dandik oluyor çok onlar ya böyle gene turşu falan basmak için sarı ya da kırmızı kapaklı kavanoz şeklinde e, bulaşık Hiç makinesi gözümün önünde canlanmadı ya böyle bir şey var yani e, canlanan dinleyiciler canlanmayanlara anlatsınlar diye ben iyice ipin ucunu kaçırırmışım efendim o zaman ben kavanozla ilgili söyleyeceklerimi söyleyeyim Bu, bu tamamlayalım e, burada devam edeceğiz. Belli ki bitmeyecek bu sözcükler. Şimdi hazır bu programda kavanoz dip dünyayı e, çalmışken e, ufak farklar var e, tanımlamalarda. Türk Dil Kurumu sözlüğünde e, üzülmemeyi, biraz boş vermeyi, rahat bir biçimde yaşamayı anlatan sözlenmiş. Tam böyle olmadığını düşündüm ben tanımlamayı okuduğum zaman. Yani üzülmemek, boş vermek falan. Üzülmemek. Sonra Oxford London için e, tanımlamasına baktığım zaman internette ölümlü dünya, boş dünya anlamında acıma üzülme sözü olarak kullanılır denmiş. Bu biraz daha sanki kullanıma yakın ama burada da acıma ve üzülme bana abartılı geldi. Çünkü biraz da hafife almanın ağır bastığı bir hal var sanki böyle hafif bir hani küfretme demeyeyim de küfürün de gibi bir şey de oluyor. O yüzden Viki Sözlük'te e, sanırım en yakın tanımı buldum. Sürekli durum değiştiren, güvenilmez, üstünde e, yaşayanlara çok da vefası olmayan bir dünya E, tanımı hmm. var. Bunu da şeye e, bağlanmış hatta ekşi sözlükte solucan lakaplı arkadaşın e, tanımını güzel buldum. Onu paylaşarak aktarayım. Malumunuz kavanoz dibini yanıltıcı, gerçeği biraz çarpıtan, çok kalın bir camdan olduğu için değiştiren bir hali var ya hmm. o yüzden işte göründüğü gibi olmuyor. Bir de ben tentenin kaptan hadokunu anımsadım. O böyle bir kızdıkça Kavanoz dipli dünya derdi. Allah Allah. En azından bizimkiler öyle tercüme etmişler. O zaman... ee, sevgili Andre Grisco e, prodüksiyonda bizi uyarıyor, bitirin diyor. Bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. İyi haftalar diliyoruz hepinize Haftaya buluşuruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.